Cihad, 2. EMRE UYAR Yeryüzünde Müslümanların izzetini ve şerefini muhafaza etmek için mücahitler var eden Rabbimize hamdolsun. Salat ve selam mücahit peygamber olan Resulullah'a ve onun mücahit olan ashabı üzerine olsun. Şeriatın ciddi anlamda cihat ameline birçok fazilet atfettiğini geçen yazımızda belirtmiştik. Cihada denk bir amel bulunmadığını, Cihadın kurtuluşun anahtarı olduğunu, cihadın Allah'ın Subhanehu ve Teala dininin yayılması noktasında en etkili amel olduğunu ve faziletlerin en büyüğü olan şehadete bu amel vesilesiyle ulaşılabildiğini hatırlatmıştık. Cihadın gayesini ve bunun dışında meşru olduğu durumları zikretmiştik. Bu ay Rabbimizin vermiş olduğu imkan dahilinde bu amelin yolları ve kısımları üzerinde duracağız. Başarı Allah'tandır. Cihadın yolları nelerdir? Enesten radiyallahu anh rivayetle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Ebu Davud Buradan anlaşılmaktadır ki, İslam, can ve malla yapılan mücadeleye cihad dediği gibi, dille yapılan mücadeleye de cihad demektedir. Dille yapılan cihat, insanların davet yoluyla fıtratlarına, yani İslam'a döndürülmeleridir. Bazıları, davete cihat isminin verilmesine tepki göstermektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bu, cihat olarak isimlendirilmiştir. Artık kâfirlere itaat etme ve onunla onlara karşı büyük bir cihat et. Furkan Suresi 52. Ayet Bu ayet Mekke'de nazil olmuştur. Ayette, onunla'dan kastedilen Kur'an'dır. Demek ki Allah subhanehu ve Teala Kur'an'ın apaçık bir şekilde müşriklere ulaştırılmasını cihat olarak isimlendiriyor. Hatta şeriat çok farklı olan amelleri de cihat olarak isimlendirmiştir. Bir adam Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem cihada katılmak için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen baban sağlar mı diye sordu. Adam evet deyince sen onlara hizmet ederek cihat yap buyurdu. Buhari, Müslim. Fakat buradan bu amelleri işleyen kişinin canını ortaya koyan mücahidin faziletine eşit olduğu anlayışı çıkarılmamalıdır. Çünkü Allah subhanehu ve Teala canıyla cihad edenlerin derecesinin en büyük derece olduğunu haber vermiştir. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında dereceleri çok büyüktür. İşte umduklarına elde edenler de onların ta kendileridir. Tevbe Suresi 20. Ayet Bazıları bu tepkiyi daha da ileri götürerek, siz böyle diyerek insanları cihattan alıkoyuyorsunuz gibi sözler sarf etmektedir. Bu gibi sözler eden insanlar, İslam'ın ve Müslümanların halini anlamamış olan insanlardır. Bütün Müslümanların silahlanıp cihada çıkması mümkün olabilecek bir durum değildir. Kimisi çıkabilecek, kimisi çıkamayacak, kimisi çıkacak ama geride bıraktığı eşi ve çocuğu kafirlere teslim olacak, Adam şirkin yeryüzünden silinmesi için savaşırken, gerisinde bıraktığı evladı bir süre sonra mürted olup şirkin bekçiliğini yapacak. Demek ki bir grup insan cihad edecek. Bir grup insan da geride kalacak ama yatmayacak. Canlarını bu uğurda seferber edenlere maddi ve manevi anlamda yardım edecek. Gerisinde bıraktığı ehline yardım edecek. Onları var olan şirklerden koruyacak. İnsanları oraya teşvik edecek.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 Maalesef bugün senelerini cephede savaşarak geçirenlerin kendileriyle konuşulduğunda hala tağutların tekfiri gibi hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği bir meselede tereddüt içinde olduklarını görmekteyiz. Bu çok acı bir durumdur. Allah için savaşanın zihninde kimin Allah'ın düşmanı olduğu tam bir netliğe kavuşmalıdır. O zaman demek ki birileri bu görevi üstlenmeli ve Müslümanları bilinçlendirmelidir. Nitekim, Vacib'in kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Ayrıca bugün dünya cihadının yürütülmesi, ekonomik güce yani paraya bağlı bir durumdur. Bu hakikati net bir şekilde görmek gerekir. Herkes cepheye gidebilir. Rabbimiz buna niyetlenen kardeşlerimizin yolunu açık etsin. Ancak şunu da görmek gerekir ki, cepheye gidecek olan kişi masraflarıyla beraber cepheye gitmektedir. Birilerinin bunu finanse etmesi gerekmektedir. Bu da, geride kalanların üzerine düşen bir vaciptir. Herkesin üzerine düşen bir vacip vardır. İster geride kalan olsun, isterse de ileri atılan olsun, kimsenin görevini ihmal etmemesi gerekir. Cihadın kısımları Cihad saldırı ve savunma olmak üzere iki kısımdır. Cihadın bu iki kısmını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Çünkü bugün tavutların savunuculuğunu yapan belamlar, cihadı sarahaten ortadan kaldıramadıkları için, cihadın sadece herhangi bir saldırı esnasında savunmak için başvurulan bir alternatif olduğunu söylemektedirler. Hatta bu zavallı kimseler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleşen bütün savaşların, saldırı değil, savunmaya yönelik savaşlar olduğunu iddia etmektedirler. Bu tayfenin kendilerine dayanak olarak almış oldukları delilleri zikretmeden önce, cihadın saldırı ve savunma olarak iki kısım olduğuna dair delillerimizi zikredelim. Saldırı cihadı ve delilleri Saldırı cihadı, Müslümanlara yönelik bir saldırı olmaksızın, Müslümanların düşmanla karşı karşıya gelmesidir. Ya da Müslümanların düşmanı kendi yurdunda vurmasıdır. Delillerini ise şöyle sıralayabiliriz. 1. Saldırı cihadının varlığının en açık delili Enfal Suresi 39. ayettir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Fitne, şirk, kalkıp, din... Otorite yalnız Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu ayet bize apaçık bir şekilde göstermektedir ki, şirk var olduğu ve otorite göklerde olduğu gibi, yerde de Allah'a subhanehu ve teâlâ ait olmadığı müddetçe cihad meşrudur. Bunun için Müslümanlara herhangi bir saldırı olması gerekmemektedir. Yeryüzünde cihadın varlığı, şirkin var olmasına bağlıdır. 2- Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Tevbe Suresi 5. ayet. Bu ayet indiği zaman müşrikler Müslümanlara karşı saldırı halinde değildi. Birak Müslümanlar kendi memleketlerinde Kafirlerde kendi topraklarındaydı. Buna rağmen Allah'ın subhanehu ve Teala böyle buyurması, saldırı olmaksızında da müşriklere karşı cihadın meşru olduğuna delalet etmektedir. 3. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, hak dini din olarak kabul etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün helalini helal, haramını haram tanımayan insanlarla, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Tevbe Sûresi 29. Ayet Zikretmiş olduğumuz bu iki ayet Tevbe suresinde geçmektedir. Tevbe suresinin ayetleri ise son inen yani nes edilme ihtimali bulunmayan ayetlerdir. 4- Saldırı cihadının meşruluğuna şunu da delil olarak zikredebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Bedir'e kendilerine savunmak için değil, müşriklerin kervanlarına saldırmak amacıyla gitmişlerdi. 5- Bütün bu delillerle beraber şunu da söyleyebiliriz ki, Sırf la ilahe illallahın hakkını yerine getirmediklerinden dolayı müşriklerle savaşmak meşrudur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şahitlik edince, namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Müslim. Savunma cihadı ve delilleri Savunma cihadı, Müslümanlara yönelik herhangi bir saldırı durumunda, Müslümanların meşru olarak kendi haklarını müdafaa etmeleridir. Delillerini ise şöyle sıralayabiliriz. Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkanıza dönmeyin. Enfal Suresi 15. Ayet Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez. Bakara Suresi 190. Ayet Kim size saldırırsa, siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir. Bakara Suresi 194. Ayet Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı lütfet diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Nisa Suresi 75. Ayet Bu ayetlerde sözü edilen savaş, Müslümanlara karşı savaş açan düşmanın saldırısına karşı koymak için yapılan savunma savaşıdır. Ayrıca şeriatın bu konuda bir hükmü olmasaydı bile, saldırı durumunda savunma durumuna geçme ve o saldırıya mukavemet gösterme, fıtratın ve aklın gerektirdiği şeylerdendir.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 Hiçbir şart yoktur ve imkan ölçüsünde herkese vaciptir. Şeyhül İslam'ın savunma cihadını imandan sonra en büyük vacip olarak nitelemesi bizi şaşırtmamalıdır. Saldırının olduğu bir yerde imandan sonra gerekli olan vaciplerin yerine getirilmesi ancak saldırının savuşturulmasıyla mümkündür. Ayrıca düşmanın girmiş olduğu bir beldede Müslümanların dinleri konusunda fitneye düşme ihtimalleri çok yüksektir. Nitekim bunu örneğini yaşadığımız coğrafyada görmekteyiz. Bu coğrafyayı istila eden düşman hilafeti kaldırıp, yerine küfür ahkamını getirerek, küfrün propagandasını yaparak, bütün bir toplumu şirk bataklığına sokmuştur. Bu sebeple burada, imandan sonra en büyük vacip namazdır sözü, zikredilen vakaya uygun olmayan bir söz olacaktır. Bu zikrettiklerimiz cihadın kısımlarıdır. Konumuza girerken söylediğimiz gibi, Bazıları açık bir şekilde İslam'da cihadın olmadığını söyleyemedikleri için saldırı cihadının olmadığını iddia etmişlerdir. Bununla beraber bu iddialarına bir takım deliller getirmişlerdir. Rabbimiz izin verirse bir sonraki yazımızda bu delilleri zikredip bu şüphelere cevap vereceğiz. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 19. sayısında yayınlanmıştır.